Çatkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur Kale Budur Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Uzun süredir merakla beklediğimiz bir konuyu konuşacağız bugün. Sevgili konuğum Kevser Güler'le beraber. Konumuz Yapı Kredi Kültür Sanat'ta. Galatasaray'da bulunan, İstiklal Caddesi'nde bulunan mekanında taze olarak açılmış olan Burası sergisi. Burası sergisi buraya. Yani İstanbul'a bakan, İstanbul'u düşünen, birlikte düşünmeye davet eden bir sergi. Açık Mimarlığı'nda ilgi alanlarının tam ortasında duran bir sergi. Hem serginin külatör Olan aynı zamanda Yapı Kredi kültür sanatında sergiler direktörü olan çok sevgili arkadaşım Kevser Gülerle birlikte burasını konuşmak üzere bugün hep beraberiz. Hoş geldin, iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim yağmur. Vallahi iyi ki davet ettin. Ben de çok mutluyum böyle senin programında hakikaten serginin böyle duyulabilecek olmasından çok teşekkür ederim davet. Ben çok teşekkür ederim taze taze gelip paylaşmayı kabul ettiğin için. Çünkü söylediğim gibi çok taze açılan bir sergi 21 Eylül tarihinde açıldı. 27 Şubat'a kadar da devam edecek. Biraz böyle sergiden çok kısaca bahsetmem gerekirse Kevserle derinliklerine dalmadan önce Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştirilen bir sergi. Söylediğimiz gibi burası buraya, İstanbul'a bakıyor. Kentsel politik, ekoloji ve çevre adaleti bağlamlarından İstanbul'u düşünüyor. Burası dediğimiz gibi ismiyle müsemma buraya bakıyor burayı anlamaya çalışıyor. Aynı zamanda kent doğa geçmiş şimdi iç dış ben öteki gibi aslında bütün bu tanımları ikilikleri de düşünmeye davet ediyor sanat yapıtlarıyla beraber. Biraz kavramsal çerçeveyi ben sana sormak istiyorum ama kısaca bilgi vermek için de şunu da vurgulamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hem İBB koleksiyonundan eserler bir arada bulunuyor bu sergiyle aynı zamanda da güncel sanatçıların üretmiş olduğu yeni yapıtlar. Aynı zamanda bu sergi için özel olarak üretilmiş olan da eserlerle bir arada sergileniyor. iki kata yayılıyor. Şimdi böyle bir sergi yapmanın nasıl bir süreci oldu? Yöntemi oldu. İlerleyen dakikalarda konuşuruz ama kısaca ben sana bu burasının ne olduğunu yani bu kavramsal çerçeveye bakış açılarını sorabilir miyim biraz daha derinleştirmek adına? Tabii tabii vallahi ben de hakikaten nasıl duyuluyor diye merak ediyorum. Öyle sergisini sohbet etmeye tam buradan başlayabilirim. Ee, öyle senin de söylediğin gibi e, kent arşivi ve koleksiyonlarından böyle e, yola çıkıp aslında çağdaş yapıtlarla e, bunları buluşturan bir sergi olarak doğdu burası. E, bugün kente bakmak gibi bir ilgisi var. Biraz böyle aslında pandeminin de kentle ilişkiyi, işte bir arada yaşamaya ilişkin alışkanlıkları, beraberinde böyle sanat izleme biçimlerini dönüştürdüğü bu dönemde ee, çevreye bakmak, çevre adayet naması bağlamında kente ve doğaya çeşitli perspektiflerden bakacağımız bir sergi kurgulamak öyle e, anlamlı olacak diye düşündüm aslında. Ee, bu araç yaklaşık bir sene öyle hazırlığı sürmüş bir sergi. Ekim 2020 böyle sevgili Mahir Polat'la ilk görüşmeyi yaptığımızda İBB Genel Sekreter Yardımcısı'dır kendisi. Sonrasında aslında İBB ekipleriyle bir araya gelip bu arşivleri tanıma, arşivlerin ve koleksiyonların çevre adayeti bağlamında öyle bugüne neler söyleyebileceğini keşfetme üzerinde böyle bir yoğun çalışma dönemi geçirdik. Böyle adını Füsun Onur'un 93 tarihli yapıtından alıyor sergi. Burası hakikaten bu, bu böyle bir sergi için böyle kente hem tarihsel bir perspektiften bakmayı arzu eden, beraberinde böyle bugünü konuşmak isteyen bir sergi için sanki e, burası gibi zamansal ve mekansal bir kesişimi söyleyen bir başlık, öyle ilham verici olacak gibi hissettim. E, Füsun Hanım'la da e, aslında konuşmamız üstüne biraz böyle sergin nefes adında hissettiğimi hatırlıyorum. Öyle hem yapıtını bu sergiye ödünç vermeyle ilgili olumlu görüşü hem de serginin başlığını böyle koymanın vereceği başka ufuklar konusunda böyle onun da desteği dediğim. Sergide senin de bahsettiğin gibi sanatçılardan sanat yapıtları var. Sanatçıların ürettiği yapıtlar var. Beraberinde böyle bu arşivlerden gelen aslında haritalar, kentin üretim kültüründen parçalar, çeşitli yayınlar, kartpostallar gösteriyoruz. Bunların her biri ee, çevre ve doğa konusuyla ilgili aslında bambaşka öyle e, temsil ilişkilerini yüklenen çalışmalar. Sergini sanıyorum öyle en e, zor sorusu da burada doğdu. Yani hem zamanlar zamanları böyle kesel işte 1800'lerden e, bir 1800'in sonundan 19. yüzyı sonundan bir yağlı boyayla e, bugün kenti düşünen bir sanatçının öyle yan yana gelmesinin nasıl olanaklar barındıracağını düşünmek öyle en ilginç taraflarından biriydi serginin. Ben sanatçıların adını bir anmak istiyorum aslında. Öyle daha ilerlemeden sergiyle ilgili konuşmaktı. Bu sergide yapıtlarını gördüğümüz sanatçılar şu isimler. Ahmet Ziya Akbulut, Ali Sami Boyar, Ali Taptık, ve Rahmi Eyvboğlu, Burak Deliyer, Can Altay, Can Aytekin, Canan Tolon, Deniz Aktaş, Elif Naci, Erol Eti, Ezgi Tok, Ferruh Başağı, Feyhaman Duran, Füsun Onur, Gökten Erkılıç ve Ahmet Ünveren, İnci Eviner, Lara Ögel, Marina Papazyan, Magırdiç Civanyan, Muhtar Aykın, Mümtaz Yener, Nalan Yırtmaç, Nazmi Dayan, Nermin Er, Nilbar Güreş, Ömer Uluç, Özlem Günyol ve Mustafa Kunt, Selma Gürbüz, Şemsi Aray, Sena Başöz, Şevket Dağ, Sinem Dişli, Yasemin Özcan ve Zeyno Pekün'ün eserleri izleyiciliği buluşuyor bu sergide. Evet şeyi ekleyecektim yani böyle uzun bir listeyi dinlerken de dinleyicilerin nasıl mecralar, zamanlar, dönemler arası bir sergi olduğuna dair de ipuçlarını almışlardır diye bir eklemek istedim. Ben de öyle düşünüyorum. Biraz böyle. E, aslında hakikaten senin dediğin gibi bambaşka, öyle, e, sanat tarihinin bambaşka anlarından bu isimler. E, serginin kapsamına dair de yalnızca bunları ve çokluğuna, böyle bir e, yoğunluğuna dair de yalnızca isimleri duymak bile öyle e, bir, bir şey söylüyor gibi hissediyorum ben de. Hakikaten öyle her birine yapıtlarını böyle bu sergi bağlamında gördüğü için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum ayrıca. Evet, e, bunun yanı sıra da hem e, farklı arşivler üzerinden çalışarak bu sergi çıktı. Bunu da vurgulamakta fayda var. Aynı zamanda bu de özel üretilen yeni işler var. Onun hı hı. üzerinde yeni iş üretildi, değil mi? Evet, aynen öyle. Biraz böyle e, bu sergi hakikaten sergi yapma pratiklerine daha de böyle çeşitli kanalları e, çeşitli aslında ne diyeyim? E, üretim biçimlerini bir arada tam bir sergi. Hem işte koleksiyonlardan, arşivlerden bir seçki var. Hem sergi için üretilen senin de dediğin gibi yaklaşık 10 yapıt söz konusu. Beraberinde sergiden önce üretilmiş ama bu sergi bağlamında aslında gö gösterilmesi, yeniden gösterilmesi değerli olacak diye düşünüp sergiye davet ettiği mevcut çağdaş yapıtlar var. Sanki böyle hem bir çağdaş sanat araştırmasını hem tarihsel bir koleksiyon araştırmasını hem arşiv araştırmasını beraberinde getiren hem de e, bu temayla ilgili yeni yapıtlar üreten sanatçıların yeni yapıtlarını sergileyen bir sergi. Biraz böyle e, nasıl oldu da aslında e, bu toplam bir araya geldi bahsedebilirim Hı. aslında öyle sanatçı listesi nasıl oluştu. Benim kürsüyorum, yani üretim çoğunlukla çağdaş sanat yapıtlarını bir yere getiren sergiler kumaşı kapsıyor aslında. Burası bu bakımdan da benim için de böyle büyük bir deney gibi doğdu. De Hem bu kent arşivlerinde ve koleksiyonlarında neler var ve bunlara karşı bizlerin bugün işte sergi yapan insanların sorumlulukları neler olur, bunu böyle bu araştırma içinde, bu sergi yapma biçimi içinde keşfetmek istedim aslında. Hem de ben de böyle ne, ne çıkacak böyle bu yakınlıklar, sıklıkla yan yana görmediğimiz işte belgelerle salat yapıtlarını bir arada gördüğümüz bir sergi bize neler söyleyecek bir merak ettim. Füsun Odur'un en başta hakikaten yapıtı böyle bir ilham oldu. Bu burası hem böyle çok daralıp işte bir mahalleyi, bir sokağa ve o sokakla bir tür bir etik politik ilişkiyi konuşmaya alan açabilecek bir söz. Ama bir yandan işte burası bir kent, burası bir e, bir, bir kıta, burası bir e, yeryüzü belki de gibi genişleyebilecek. Böyle yerleşmeye, bir arada olmaya, işte bir arada yaşamın aslında etik politik sorularına dair böyle bir zamansal ve mekansal bir kesişimi söyleyebilecek olmasının olanaklı geldi hakikaten. Evet. E, bu noktada mesela bu yer mefhumu serginin zaten isminin tam merkezinde duruyor ama sizin yönteminize ve motivasyonlarınıza, niyetlerinize dair de güzel ipuçları barındırdığını ben evet. açıkçası seziyorum. Çünkü yer mefhumu yalnız pratin bireysel bir edim olması değil, karmaşık ilişkiselliklerden, işte bütün bu aktörlerin oluşturduğu bir ağdan oluştuğunu da aslında imleyen bir durum ki bu sizin sergideki kent sergisi ne dair ve kent sergisi yapma pratiğine dair düşüncelerinize dair de ipuçları barındırıyor diye ben düşünüyorum. O özneli kendi öznelliğini dahil etmesi karşısındaki diğer insan insan olmayanlarla kurduğu ilişkilenme biçimlerini aslında problemleştirmesi gibi ki aslında kente de böyle bir perspektiften bakıyorsunuz gibi ben seziyorum. Evet vallahi. Evet hakikaten öyle bir sergi doğdu. Ee, dediğim gibi işte hani e Sokak köpeklerinin İstanbul için böyle bugün nasıl bir aslında e, kent içinde yaşadığına dair düşünen e, Nermin Er'in öyle bir hemen örnek verebilirim. Öyle bugün e, kent ve bir arada yaşam söz konusu olduğunda e, kimlerden bahsediyoruz ve e, bu aslında yaşamları korumaya, kollamaya dair nasıl siyasetler üretiyoruz, nasıl imgeler bizim üreteceğimiz öyle e, siyaset ufkunu dönüştürebilir, besleyebilir, bununla ilgilenen öyle e, yapıtları görüyor izleyiciler. Ya da e, çevre çevreye bakış söz konusu olduğunda işte e, çok yaygın bir hem sanat tarihsel aslında e, bir tanım hem de öyle kent deneyimi açısından da böyle manzaraya bakmak fikri. Canan Tolon örneğin İBB koleksiyonundaki manzara resimlerinin öyle kapsamından da ilhamla diyeyim. Böyle Bugün manzaraya bakmak ne demektir? Bugünün işte iklim kriziyle belirlenen manzarası bize ne söyler? Bu manzarayı daha yerleştirme formunda hayal ettiği bir yapıt aslında getirdi Canan Hanım sergiye. E, fakat böyle mevcut yapıtlar içinden de aslında Nil Güreş'in örneğin Çırçır e, çır serisinden 2010'dan aldığımız iki yapıt da böyle yerleş, yerleşme fikrine, yer fikrine böyle manzara ve yerin altı üstü bir arada düşünmeye dair ilgisiyle e, öyle sergiye kuvvet katıyor diye düşünüyorum. Böyle kadınların aslında e, kurduğu, kazdığı ee, öyle yaşama ve yaşatma pratikleri geliştirdiği, e, öyle bakılacak değil de neredeyse e, aynı anda e, bir yaşam kararıyla aslında böyle emek verilecek bir tür bir peyzaja bakmak, manzaraya bakmak ne demektir gibi böyle soruları açan iki fotoğrafını görüyoruz Nilvar Gülşin Türdür'dan. Ee, dolayısıyla bu bir kent sergisi ama çevre adaleti temasının da aslında e, sonucu olarak bu kent e, yalnızca işte otoyollarıyla, kentsel dönüşümüyle e, ya da işte trafiğiyle, hızıyla yalnızca bu, bu, bunlar üstünden gördüğümüz bir kent değil de böyle kent yaşamının o baskın, yaygın telaşının dışında işte e, başka yaşamlar aslında kentlerde ne oluyor, İstanbul'da ne oluyor ona bakmaya dair bir ilgisi olan bir sergi, bir kent sergisi. Evet, diyebilirim. Evet. Hiç. Çok güzel ifade ettin. Çok teşekkürler. Bizi de böyle sergi mekanına doğru radyo dalgalarından bir kısa tura çıkarmış oldun. İki Kata yayılan bir sergi elbette çok sayıda eser var bunu tekrar edelim. Aynı zamanda serginin yöntemine dair de ipuçları sunmuş oldun. Yani aslında çizgisel bir e, ya da statik bir mekansallık ve çizgisel bir zamansallık değil. İşte o kent olan, doğa olan, geçmişte olan, hı hı. şimdi olan. Hani bütün bunların hı hı. her birine ayrımlarının arasında da ne olduğunu anlamaya çalışan bir sergi. Ki aynı zamanda İBB koleksiyonundan üretilmiş e, bulunan, geçmiş zamanlarda yaşamış sanatçıların ürettiği de eserlerle birlikte bu güncel çalışmaları görüyoruz. Ve aslında İstanbul'un geçmişi ve bugünü değil, İstanbul'un aslında bütün bu tarihselliğine de çok katmanlı bir biçimde baktığını söyleyebiliriz. Senin de ifadelerinle diye de ben düşünüyorum deyip belki biraz bu İBB koleksiyonuna ve işte bu arşivle birlikte çalışarak güncel işlerle beraber bir sergi yapmak nasıl bir süreç oldu? Biraz ben hani buradan da bunu sormak isterim. Tamam. Ee, şöyle Yağmur, e, bu aslında e, son dönemde sergi yapma pratikleri için dediğim son böyle e, 20 yılında falan daha yaygın biçimde gördüğümüz bir deneme. İşte modern müzecilik daha sınıflandırmacı tavır benimseyerek aslında tesis olmuşken son dönemde biraz daha böyle bilimle sanatın, işte araştırmayla sanatın, bilimle tarihin, öyle yan yana geldiği sergiler, sergilemeler, ee, görüyoruz. Biraz e, bu aslında arşivleri ve koleksiyonları çalıştıkça e, bu serginin işte e, yani bu çalışma döneminde doğmakta olan burası adlı serginin bu tür bir e, sergileme denemesini e, yapacağını öyle kolaylıkla gördüm diyebilirim. Yani müze koleksiyonundan işte kentin üretim kültürüne dair e, Beykoz işte Paşa e, Bahçe'den Beykoz'dan gelmiş böyle cam parçaları da gösterebildiğimiz, yanında işte haritaları da gösterebildiğimiz, beraberinde öyle çandaş bir yapıtı sunabildiğimiz, e, yayınlarla e, devam ettiğimiz bir tür bir e, kente ve doğaya aslında başka imge ilişkileri, başka temsil ilişkileri içinde bakmayı öneren, bir sergi olsun. Bir böyle daha örneklemeci de olacak biraz. Mesela suyla ilgili bölümü biraz açabilirim belki. Böyle İstanbul'un günlük yaşamında su ve deniz teması bağlamında çalışmaları bir grupladım diyeyim bir bölüm kurguladım sergide. Burada mesela Kırklardan bir ot var. E, fotoğrafından hani kentin e, su ile ilişkisine dair bir imgesizi karşılıyor e, yine aynı bölümde e, bir koleksiyonundan gelen Budi civanya'nın fırtına resmiyle e, suya bakıyorsunuz öyle e, 19 yüzyıl sonundan olduğunu bildiğimiz tam e, tarihini bilmediğimiz öyle civanya'nın e, sudan İstanbul'a bakmak e, kararını böyle belirgin bir şekilde gösteren resimlerinden biri Yine aynı bölümde Gökçeler Kılıç ve Ahmet Ünveri'nin e, kentin kıyı çizgisi ve e, su havzalarının dönüşümüne dair yaptıkları öyle 2021 tarihli bir video işi, e, çandaş bir iş öyle karşınıza çıkıyor. E, bununla beraber e, yine aynı yerde... E, 438 yılında Doroma İmparatoru Theodosius'un döneminde yürürlüğe girmiş ve su hakkı maddeleriyle benim özellikle ilgimi çekmiş bir aslında anayasa derlemesine gidiyoruz. Kodeks Theodos Theodosianus. Ee, öyle bu, bu bölümde devam ettiğinizde işte Sami Boyar'ın yeni kapı yağlı boyasına ulaşıyorsunuz. Yani böyle e, karşılaştığınız aslında yapıtlar hakikaten daha klasik bir yağlı boyu resim. E, sonrasında Yine bu duvarda aslında haritalar ve kana kanalizasyon yapısıyla kentin öyle temiz su, kirli su ilişkilerini de gösterdiğimiz böyle bir bölüm var. Ee, hepsini bir arada görmek ne demek olur? Biraz böyle buna dair de bir e, deneme sunsun hem izleyiciye hem öyle e, sonrasındaki araştırmacıları gibi düşündüm. Ee, belki yöntem olarak hani e, işte bir kartpostal beraberinde öyle belli amaçlarla aslında. Üretilmiş bir kent temsili olarak bir harita ama aynı zamanda Civanya'nın e, muazzam fırtına resmi. Bunları aynı anda bakmak ve onun yanında işte bir yasa derlemesini görmek. Ne manaya gelir, ne söyler, bu yakınlık nasıl gerilimler oluşturur? Aslında hani öyle denemelere yönelen bir sergi olarak doğdu diyebilirim. Evet, böylece yaklaşımlarınıza, niyetlerinize dair de fikir edinmesine dair dinleyicilerin de gayet cömert bir örnek oldu bu İstanbul'un suyla olan ilişkisini inceleyen koridor boyunca ki eserler. Dinleyicilerin de geri dönüşlerini, fikirlerini meraklı bekliyoruz bununla ilgili. Bu noktada ben şunu da eklemek isterim dinleyicilerin bilgi edinmesi için. Sergi kapsamında bir de katalog yayınlandı ve katalogta aslında İstanbul'un burasının bütün bu dertlerinde Yeni metinlerle, bunun için üretilmiş makalelerle de derinleştirme fırsatını buluyor serginin başlattığı tartışmayı katalog. Bunu da belirtmek isterim. Aynı zamanda sergi kapsamında da ücretsiz olarak edinebildiğinizi bu katalogu belirtmek isterim. Editörlüğünü gerçekleştiren Yalçın Kayan'ın da ismini anmak isterim bu noktada. Evet. Emeklerine evet. sağlık evet. kendisinde, senin de. E, bununla beraber son olarak da ben sevgili Kevser sana bu kamuyla birlikte bir sergi evet. yapma evet. deneyimini, sürecini sormak istiyorum. Istiyorum. Çünkü hı hı, çok aşina hı. olduğumuz çok sık örneklerini gördüğümüz bir birliktelik de değil ve siz uzun soluklu da bir sergi gerçekleştirdiniz İbemenli aşiv ile birlikte. Bu nasıl hı hı. bir süreç oldu? Evet ya aslında ya ben böyle bir süredir e, kamu koleksiyonlarında neler var, e, kamu arşivlerinde neler var bir anlamaya çalışıyordum. E, fakat nasıl diyeyim daha çok böyle aslında akademik çalışmalar üstünden bilgi bulabildiğiniz e, meselelerdi bunlar. Böyle doktora yapan arkadaşlarım işte ya da kent çalışan uzmanlar ondan sonra ya da akademik makaleler öyle benim hani arayıp bulduğum filan. Türkiye'de ne yazık ki şöyle bir durum var genel olarak. Böyle koleksiyonların halka açılmasıyla ilgili çok hızlı hareket etmiyoruz çoğunlukla. Yani hani resim heyken müzesinde düşünebilirsiniz öyle çok önemli bir ne diyeyim koleksiyon fakat tam olarak hani e, bilmiyoruz uzmanların sadece öyle ne olduğuna erişebildiği bilgiler biraz aslında kendim bu süreci kat etmek istedim öyle e, hani ben bir şey yapmaya kalksam nelerle karşılaşacağım öyle hangi yapıtları göreceğim diyeyim. bunu öğrenmek benim için böyle kişisel anlamda böyle motive edici bir şeydir dediğim e, fakat onun yanında e, böyle hep şu şu böyle e, zihnimde yankılandı diyeyim. Kamunun belirlediklerinde karşı sorumluluklarımız nelerdir ve burada böyle haklarımız, taleplerimiz gibi bir şeyi nasıl biz evinde konuşabiliriz diye. Ee, İBB ekipleriyle bir araya geldikten sonra da hakikaten koleksiyonu keşfettikçe bunun olanaklarına dair düşünmek de başka bir heyecan verici oldu benim için. Şöyle bir şey e, aslında Böyle sergide bir müze havası havası hisiyor. Biraz bu biçimsel olarak müzenin e, sergiye gelmesini bileyim, bir müze biçiminde bir sergi e, doğması aslında. E, böyle bir kentin müzesi olsa nasıl olur gibi bir sorun etrafında e, sorunun ardından doğdu gibi hissediyorum. E, işte şimdiye kadar birikmiş olanlarla ne yapıyoruz? Böyle bu tür bir koleksiyon araştırmasına emek veriyor muyuz? Burada verilen emek nasıl karşılaşmalarla aslında bizi mükafatlandırıyor diyeyim? Ya da bir kent söz konusu olduğunda aslında kente dair üretilen imgelerin bir kısmına sanat olmayan yerlerden geliyor tabii ki. Bunları sergi içinde görmek ne demek? Bunlara dair e, sergi yapma bunu böyle görsel kültürün bir yerinde düşünme konusunda sorumluluklarımız var mı Ve tabi e, aynı zamanda haklarımız var mı yani bir kent koleksiyonunda e, neler birikir ne zaman birikir neden birikir bunlarla ilgili öyle nasıl aslında e, kararlar verilir bunları da böyle konuşmaya e, bir vesile daha yaratacak diyeyim bir sergi olması e, benim için heyecan verici oldu Öyle İBB ekipleriyle başta Zeynep Çulha Hanım böyle çok besleyici bir çalışma dönemi geçirdik hakikaten. Öyle herhangi bir bağlamda böyle çok iyi sistemler kurduklarından hakikaten kolaylıkla araştırmaları yürüttüğümüz ve böyle genişleyebilecek adımlar attığımız bir sergi çalışması dönemi yaşadık. Bu da böyle. Ee, bir kent müzesine dair bu dediğim gibi sergide doğan sergileme formu biraz müzeye benzediğinden de bunu söylüyorum Beni de başka bir tür burada bir tür bir sorumluluk e, almaya cesaret ettik gibi düşünüyorum. Öyleyse sergiye geldiğinde izleyiciler de görecekler biraz e, yan yana geldiğinde her zaman birbirine kuvvet vereceğinden emin olamayacağınız aslında öyle e, eserleri görüyorsunuz sergide. Fakat öyle hepsinin kentik konuştuğunu, hepsinin öyle kendi sesiyle, istediği kadar yüksek sesle öyle hikayesini anlatabildiğini, sözünü söyleyebildiği, sorusunu sorabildiği falan bir toplam sanki oluşabildi. Bu ancak hakikaten böyle bir koleksiyona girerek işte bir kent koleksiyonunun kente dair neler biriktirdiğini öyle keşfetmeye dair bir merakla doğabilecek bir sergiydi. Ee, öyle diğer yandan bir pandemi de bence biraz e, bu bu e, kamu, kamu kamu kurumları ve kamu kurumlarına yeniden bakmaya bir biçimde e, ilginç kaldı gibi düşünüyorum öyle hani e, çok aslında sanatın üretim koşulları çok kırılgan hep beraber ne yapıyoruz öyle e, nasıl sorumluluklar alıyoruz sanatın e, böyle her durumda bir şekilde yaşamasını garanti edecek e, sistemler kurabiliyor muyuz e, bu, bu sistemlerin içinde e, nerede nasıl Aslında hareket etmek mümkün oluyor gibi böyle soruları da sanki böyle bir sergi bağlamında sormak olanaklı gibi hissediyorum çok güzel hem bu soruları çoğaltmak hem de bu kamuyla birlikte bir sergi yapma gibi örnekleri de çoğaltmak için de umuyorum ki ilham verici olur daha sık bu örnekleri görürüz ki 27 Şubat'a kadar bu sergi devam ettiği için de dolu dolu bir kamusal program olacağını hani çeşitli söyleşilerle panellerle gezilerle daha da derinleşeceğini burasının tartışmalarının duyurmuş olalım <gülüyor> ve bizde sergi sürecinde aralıklar da, bu konuyu konuşmayı da devam edeceğiz. Çeşitli farklı noktalarından hı hı. tutmayı amaçlıyoruz açık mimarlıkta diyeyim. Çok teşekkürler sevgili Kevser. Cömertçe paylaştın. İyi ki geldin paylaştın. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ya. Böyle e, çok mutluyum ben de. Hakikaten öyle senin programında sergiyi duyurup öyle e, izleyicileri davet etme olana bulmuş olduk. Çok teşekkür ederim davet için tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Açık Radyo dinleyicilerini bekliyoruz. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta devam eden 27 Şubat'a kadar devam edecek olan Burası sergisine serginin küratörü ve Yapı Kredi Kültür Sanat sergiler direktörü Kevser Güler'le birlikteydik. Ben Yağmur Yıldırım. Açık Mimarlı dinlediniz. Hoşçakalın. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, Seramik Budur